İsa kılığına, Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, her zaman ayağımıza geliyoruz. Yani bizim işimiz bu. Ee, Herkes Allah... Evet, Cenab-ı Hak hepimizi bir iş için seçmiş, yaratmış ee, ve e, hani Esma Hüsnü Teorisi de öyledir. Ee, Cenab-ı Hak bizleri kendi isimlerinin tecellileri için bir vasıta olarak kullanır. Ee, Dileyelim ki hepimiz e, en başta Meral Hocamızın da ifade ettiği gibi hayır vasıtaları olalım hep. Ee, Cenab-ı Hak bir kuluna rızık, işte kısmet, siz söyleyin, e, maneviyat, feyz, ilham, ilim, e, huzur ulaştırmak istediğinde bizi kullansın. Öyle diyelim bizim vasıtamızla inşallah başlasın. Ee, şimdi benden iyiler yalnız değildir başlıklı bir konuşma rica etti arkadaşlarımız. Ee, hayatımda çok çeşitli yerlerde konuşmalar yaptım arkadaşlar. Bunların en zoru yemeklerde konuşmaktır. İkinci sırada şu anda liselerde konuşmak. ikinci sıraya koydum. Yaş itibariyle herhalde artık liselerde de konuşmaktan çok, konuşmakta çok zorlanıyorum. Ee, fakat kıramam. Yani bu, bu grubun ben de bir üyesiyim. Benim de yapabileceğim katkı olmalı. Bu nedenle normal şartlarda başka hiçbir yemekte konuşma yapmıyorum. <gülüyor> Ama burada deneyeceğim, kendimi zorlayacağım. Sizden de benim işimi kolaylaştırmanızı rica ediyorum. Umarım doymuşsunuzdur. <gülüyor> Çay içebilirsiniz. <gülüyor> evet. Şimdi iyiler yalnız değildir cümlesi size ne çağrıştırıyor onu bir sorarak başlayayım. Yani ilk aklınıza gelen nedir? İyiler yalnız değildir dendiğinde iyilik yolunda ilerleyenler cevap söz hakkı vermeyeceğim. Kürsü benim. <gülüyor> Siz içinizden düşünün. İyiler yalnız değildir dediğin birisi size dediğinde bu benim bir kitabımın ismi aynı zamanda. Ee, yani işte iyilik yolunda ilerlerseniz mutlaka iyilik yapan birileriyle karşılaşırsınız. Ee, kendinizi başlarda yalnız hissedebilirsiniz ama ilerledikçe muhakkak yalnız olmadığınızı, sizin gibi iyi insanlar olduğunu göreceksiniz. Genelde bu anlaşılıyor arkadaşlar. Ee, bakın ee, bir biraz daha hani dikkatinizi çekmek için ifade edeyim. Bu son derece seküler bir bakış açısıdır. Niye? Çünkü e, bu yalnızlığı fizik dünya içerisinde düşündüğünüz anlamına gelir. Yani birileriyle beraber olmayı ya da yalnız olmayı fizik dünyanın sınırları içerisinde düşünüyorsunuz. Hayal gücünüz fizik dünyayla sınırlı. E, i̇nançlarınızı ayrı bir kompartımana hapsetmişsiniz. E, hayallerinizde inançlarınız çok fazla e, rol almıyor. Demektir. Bilmem anlatabildim mi? Arkadaşlar benim kastettiğim o kitabı okumamış olmanızı büyük bir avantaj olarak kullanıyorum şu anda. Okumadığınızı biliyorum. Yani birkaç istisna hariç. <gülüyor> Bu da bir teşvik. Arkadaşlar şimdi o kitabı okuyanlar benim iyiler yalnız değildir derken aslında meleklere imandan bahsettiğimi hatırlayacaklardır. Ben orada iyiler yalnız değildir çünkü biz İyiliğin bir şartı olarak meleklere iman ediyoruz. Ş bir sütmesin süt değil şu anda kurduğum cümle. İyiliğin bir şartı olarak meleklere iman ediyoruz. Ve meleklerle kuşatıldığımıza eğer iyilik yolunda iyi bir şekilde devam edersek meleklerin her zaman bizi destekleyeceğine. E, sabah okudum Ali İmran suresinde. 3000 melekle 5000 melekle Cenab-ı Hak mesela Bedir ashabına yardım etti. Bunların bizim için de vaat edilmiş olduğuna. Dolayısıyla meleklerin varlığını her an hatırlayarak yaşamamız gerektiğine işaret etmek için öyle bir başlık koymuştum. Yalnız değiliz yani tek başınıza da olsanız meleklerle berabersiniz anlamındaydı. Fakat genelde insanlar o cümleyi yani iyiler yalnız değildir, mutlaka senin gibi bir iyi vardır ve onunla muhakkak bir yerde yolun kesişir. Böyle anlıyorlar. Niye? Çünkü bu kişisel gelişim e, süreci, arkadaşlar son 20-30 yılımızı tamamen işgal eden kişisel gelişim e, salgını, öyle diyelim, bizi seküler dünyada tamamen fizik şartlar içerisinde düşünmeye sevk etti. O kadar ki mesela insanlar şöyle diyorlar, ee, ben diyor yüce bir güce inanıyorum. İşte yüce güç, evrensel akıl diyor mesela. Allah diyemiyor yani. Neyse o detayları geçeyim. Ee, biz nasıl inanıyoruz arkadaşlar? Allah'ın bildirdiği haliyle tüm hakikatin yani hakikatin tamamını dikkate alır, alacak şekilde düşünür, inanır ve yaşar müminler. Ee, mesela Peygamber Efendimiz'in kokulu yiyeceklerden, yani daha sonrasında kötü kokan, işte soğan, sarımsak gibi e, bunları çiğ tüketmekten kaçındığını biliyoruz. Yani çok dikkatle kaçınıyor. Çünkü ben diyor ile konuşuyorum. İşte evinin teşvifatı, tezyinatı, affedersiniz, Evin tezyinatında... Melekleri dikkate alıyor, meleklerin gireceği, çıkacağı şekilde olsun, elini istiyor. Efendim mesela bir Müslüman, arkadaşlar çok üzülüyorum ben toplu taşımayı tam bir toplumsal gözlem için kullanan bir seven biriyim. E, otobüslerde, işte metroda gençlerin konuşmalarını duyduğumda hiç fark etmiyor dindar veya değil, çocuklarımızın tamamı küfürlü konuşuyor. Arkadaşlar ağzımızdan çirkin bir söz çıktığında melekler orayı terk ediyor. Meleklerin terk etmesi demek size gönderilecek feyzin, ilhamın, bereketin, çünkü bütün Cenab-ı Hak size ne gönderecekse meleklerle gönderir arkadaşlar. Bunların hepsinin gelmemesi demek. Mesela eskileri hatırlayın, sabah kalktıklarında hemen pencereleri açıyorlardı, kapıları açıyorlardı, hepimizin elinde böyleydi. İşte bereket dağıtılıyor, rızık dağıtılıyor. Melekleri kaçırmayalım. Yani sabah erkenden kapıları... Ok diyeceksiniz ki yani kapıdan, pencereden giremiyor mu o melek? Orada bize öğretilen bir şey var. Yoksa hani mantığının yanlış olduğunu e, düşünebiliyoruz. Elhasıl arkadaşlar bu dünyevileşme, zihinlerimizin sekülerleşmesi, e, hayal güçlerinin, hayal gücümüzü bile az önce söylediğim gibi imanımızdan ayırarak... ...inançlarımızdan ayırarak bambaşka bir e, şekle dönüştürdü. Mesela bir plan yapacağımız zaman, bir tedbir alacağımız zaman... ...işte çocuğumuzun eğitimiyle ilgili, ne bileyim yani toplumsal bir takım düzenlemelerle ilgili... ...veya toplumdaki gözlemlediğimiz bir soruna yönelik e, bir çözüm önerisiyle ilgili hayaller kuracağımız zaman... ...herhangi bir seküler insanın kuracağı gibi hayal kuruyoruz. Bilmem katılır mısınız mı? Ee, mesela ben iki kişinin, yorum ki rastgele iki Müslümanın e, konuşmalarını kendilerinden habersiz kaydedim. Tabii böyle bir şey yapmayalım da bu suçtur. Kaydedildiğini farz edin. İki saatlik bir konuşma arkadaşlar. Sonra bunu mesela yine çok çeşitli içinde tiplerin bulunduğu bir gruba dinletin. Dindar olduklarını o konuşmadan asla anlamayacaklardır. Çünkü konuşmalarımızda ayet yok, hadis yok, Allah izin verirse yok, evet Allah yok. Onlar bile çıktı yani Konuşmalarımızdan arkadaşlar. Yani herhangi bir inançsız iki insan nasıl konuşuyor? İşte seyahatlerini, sağlık sorunlarını, bizim yaş grubu, diyetler, işte diye biraz daha genç olanlar, efendim torunlar, torun oldu da... E, <gülüyor> efendim, torunlar, siz söyleyin... ...çocukların eğitimi, işte karı-koca ilişkileri... ...aile ilişkileri, yani alışveriş falan... ...diyin kuşam, bunları konuşuyoruz hepimiz. O iki saat içerisinde tek bir kere bile... ...dikkat ediyorum ben arkadaşlar... ...Allah'a, peygambere ve ahirete... ...bunlar usulü selasedir. Bir kere bile referansta bulunmadan... İki saat konuşuyorsa bir insan, o insan dünyevi iyileşmiştir arkadaşlar. İnançlar gerektiğinde hatırlanmak üzere sandık odasına kaldırılmıştır. Zihninin sandık odasına kaldırılmıştır. İşte İyiler Yalnız Değildir de o kitapta benim anlatmaya çalıştığım buydu. Çünkü e, bu konuda <gülüyor> biliyorsunuz bütün dünyada sadece ülkemizde değil... Ee, ...akademisyenlerimiz, bazı kıymetli hocalarımız her ne kadar kabul etmeseler de... ...ben onlara katılmıyorum bu konuda. Ee, büyük sayıda değil ama ürkütücü oranda bir dinden uzaklaşma var dünyada arkadaşlar. Bu dinden uzaklaşma e, cereyanı içerisinde... E, Gençlerimizin çok çuvalladığı ve dinden uzaklaşma sebepleri arasında artık akademik araştırmalara bile giren bir faktör var. Konumla ilgili olduğu için o faktörü sadece şimdi konuşacağım. Başka faktörler, daha kuvvetli faktörler var. Benim şu andaki konumla ilgili değil. O da şu arkadaşlar. Gençlerimiz diyorlar ki adam ateist ama çok iyi biri. İşte Hristiyan ama çok iyi bir insan. İşte her neyse yani deist ama çok iyi bir insan, Müslüman ama çok ahlaksız veya işte iki yüzlü veya e, sahtekar, işte dolandırıcı vesaire. Yani bundan ne sonuç çıkarıyorlar? Şu sonuç çıkarıyorlar artık. Çok basitçe anlatıyorum. Şu sonucu çıkarıyorlar. Demek ki iyi biri olmak için inançlı olmana gerek yok. Bu sonucu çıkarıyorlar. <gülüyor> Buna ben işte kendi ölçülerimde böyle bir e, kendi dünyamda açıklamalar bulmaya çalışırken Kur'an-ı Kerim'de bir ayet çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Bu dediğim yıllar önce. Çok dikkatimi çekti. Bakara suresi 177. ayette Cenab-ı Hak arkadaşlar iyiliği tarif ediyor. Kime iyi denir? Önce kime denmez onu tarif ediyor. Mantık okuyanlar bileceklerdir. Bir kavramı Önce ne olmadığını kavramanız lazım zihninizde netleşmesi için. Ee, mesela dürüstlük ne değildir, nedir? Çalışkanlık ne değildir, nedir? Mesela çalışkanlık aptalca uzun saatler boyunca çalışmak değildir. Değil mi? Yani metotsuz bir şekilde. Çalışkanlık o değildir gibi. Ee, bu ayette de önce iyilik ne değildir. Konumuz yine tefsir olmadığı için ben ayet numarasını verdim. Arzu edenler tefsirlere bakabilir. Daha sonra da nedir? Peki iyilik nedir? Velakinler bir diye başlıyor. Ayet ve iyiliği tarif ediyor arkadaşlar. Şimdi o ayetin e, iyiliği nasıl ele aldığını size söyleyeceğim. Oraya geçmeden önce şu konunun da altını çizmek isterim. Yani bir hiyerarşik bir bilgiye ulaşabilmek için. Ee, Allah Teala'nın bir şeyleri tanımlama yetkisi var mı size göre? Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Allah işte her şeyi tanımlama yetkisi vardır dersek, bu bizim mümin olmamızın e, zorunlu sonucudur. Yani bir mümin... Zorunlu olarak Allah'ın her şeyi tanımlama yetkisi olduğuna da inanır. Arkadaşlar, çünkü Allah bizim için sadece yaratan değildir, yönetendir. Biliyorsunuz Rab ismiyle diğer o yaratma ve ululuk ifade eden isimleri arasındaki en temel fark budur. Rab yarattığı şeyi yaratmakla bırakmaz, bir yerden alır, bir yere ulaştırana kadar yani... Kemale ulaştırana kadar bütün aşamalardan onu geçirerek terbiye eder. Rab'la terbiye aynı kökten geliyor. Allah Teala'nın tanımlama yetkisi yani iyilik nedir, kötülük nedir, şeytan nedir, melek nedir, efendim kurtuluş nedir, başarı nedir? Mesela Kur'an'a göre başarı nedir? Hiç bakma ihtiyacı duydunuz mu? Bugünkü dünyada başarı nedir? Kur'an'a göre başarı ee, Uzun bir aradan sonra, 40 yıl, tam 40 yıl önce okumuşum. 40 yıl sonra İsmet Özel'i tekrar okudum. Üç mesele ve zor zamanda konuşmak diye iki kitabı vardı. Onları birleştirdi. Üç zor mesele diye e, yeniden çıktı o kitap. Orada e, diyor ki, arkadaşlar girişinde, kitabın girişinde çok harika bir cümle. E, bildiğimiz haliyle bu dünyaya İntibak teşebbüsünün akamete uğramasını büyük bir lütuf olarak kabul ediyorum diyor. İntihar teşebbüsüne benzeterek evet, intibak teşebbüsü demiş. İntihar teşebbüsünün zıttıdır intibak. İntibak edemeyen intihar eder arkadaşlar ve dünyaya intibak edemeyişimi yani şu bilgimiz dünyaya intibak edemeyişimi bunun akamete uğramasını büyük bir lütuf olarak kabul ediyorum diyor. Ben de tabii o bir şair, çok etkileyici cümleler kuruyor. Ben de o etkileyicilikte olmasa da kendi çevremdeki gençleri gözlemleyerek şu sonuca varmışım: ee, Çocuklarımızı bir tırnak içerisinde ahlaklı yetiştirdiğimiz zaman bugünkü toplumsal başarı yine tırnak içerisinde anlayışına göre dezavantajlı yapmış oluyoruz. Mesela şuraya girerken, yani öyle şeyler olmuş, sizi ederim. Burada değildir bunu yapanlar. Şuraya girerken bir şey, gireceğim, sonra çıkacağım deyip arabayı e, girip çık çıkmaya mesela arabayı bırakan kişi arkadaşlar çok akıllı biri. Bugünkü Türkülerlerde. Ama şeye göre bizim ahlet anlayışımıza göre arkadaşlar biraz sonra okuyacağız ay. Vel mufu ne bi ahedim ila ahedu. İyiliğin şartlarından biri olarak Allah-u Teala bir söz verdiğinde o sözü yerine getirir iyiler diyor. Şimdi dolayısıyla siz ben söz verdim çıkacağım dedim onun için çıkacağım dediğinizde yanınızda diyorsa ki ya boş ver deri misin seni mi hatırlayacak koy işte şuraya arabana diyorsa hani o akıllı siz... Ee, şey oluyorsunuz yani <gülüyor> eh, ahlakın, ahlakın getirdiği dezavantajla boğuşan biri oluyorsunuz. En arkadaşlar e, bu madem ki ahlaklı olmak iyi tırnak içerisinde iyi olmak bizi böyle dezavantajlı hale getiriyor yer yer. Efendim hatta işte İsmet Özel'in deyimiyle uyum çabamızı, dünyaya uyum çabamızı akamete uğratıyor. E, o halde ne yapacağız biz? Yani bunu nasıl kürdürebiliriz? Bir insan sonuna kadar e, uyumsuzluğu yürütebilir mi yani? Yalnız kalmayı göze alabilir mi sonuna kadar? İşte bu açıdan arkadaşlar inançlarımızın bizim bu, doğru yolda ilerlerken doğru olanı Allah'ın belirlediği doğru olanı yaparken nasıl yalnız olmayacağımızı ancak inançlarımız sayesinde başarabileceğimiz için bu ayette iman esasları iyiliğin birinci şartı olarak geçmiştir. Çok önemli bir cümle söyledim. Tekrar edin deseniz edemem. <gülüyor> Çok önemli bu arkadaşlar. Ya yani neden inanmak İyi biri olmanın birinci şartı olarak zikrediliyor ayette. Çünkü siz o inançlarınız sayesinde iyiliği sürdürebilirsiniz. Şimdi mesela ayetin devamında az önce verdiğim örnek. Bir söz verdiğinde sözünü tutar iyiler. Peki adam Allah'a inanmıyor. Ahirete inanmıyor. Meleklerin onu kaydettiğine <gülüyor> inanmıyor. E, Peygamber'e kitaba inanmıyor. O zaman niye tutsun ki sözünü? Anlatabiliyor muyum? nasıl Veya bunu bir kere yapar, iki kere yapar. Nasıl sürdürecek hayat boyu? Hayat boyu nasıl sürdürecek? O enerjiyi nereden alacak? İşte bugün, yani şu kısa sürede, kalan kısa sürede size onu e, örneklendirmeye ve anlatmaya çalışacağım ayetin içerisinde. Buna mukabil, yani hakikati, bir şeyin hakikatinin ne olduğunu belirleme yetkisi Allah'ındır diyen mümindir arkadaşlar. Böyle demeyen, böyle demeyen ve insan hakikatin ölçüsüdür diyen de hümanisttir arkadaşlar. İsmet Özel Okuman'ın verdiği gazla söylüyorum. Hümanizm bir dindir ve hümanistler kafirdir. İsmet Özel'in. E. Çünkü hümanizm şu değildir. İnsana saygı, bize öyle yutturuyor arkadaşlar. İnsana saygı. İşte insanın değerini bilmek falan, böyle yurtdur. Ve humanizm, hakikatin kaynağı insandır demektir. Mesela gidiyorsunuz birine bir şey danışıyorsunuz bir konuda, bir fikir danışıyorsunuz. Bu danışmada artık tabii bir profesyonellik gözetiyoruz. Bir meslek grubunu hedef almak istemediğim için isimlerini söylemiyorum. Bir profesyonel danışmanlık alıyorsunuz, bir konuda danışıyorsunuz. Diyor ki, ''Sen ne istiyorsun?'' Sen nasıl hissediyorsun? Diyorum ki nasıl ya? Benim kendimi nasıl hissettiğim hakikatin ölçüsü olabilir mi? Doğrunun ölçüsü olabilir mi? Ben doğru olanı yapmak istiyorum. Benim aleyhime bile olsa. Bana kötü bile hissettirse. Burada arkadaşlar kürsüde konuştuğum için söylemiyorum bunu. Bunu gerçek... Mesela siz doktora gidiyorsunuz. Doktor size... Kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde mi konuşsun, hakikati mi söylesin? Yani bana desin ki doktor mesela harikasınız, vücudunuz, ölçüleriniz çok şahane, hiç gerek yok herhangi bir diyet, bir şey yapmanıza, efendim e, çok iyi, bütün değerleriniz de çok iyi, böyle devam edin. Çünkü bu daha iyi hissettirir kendimi. Bana ne demesi gerekiyor? Arkadaşlar değil mi? Benim bilemediğim içgüdü yani organlarımla ilgili işleyişi ve bu böyle giderse bunun sonunun ne olacağını, işte nasıl tedbirler almam gerektiğini bana söylemesi gerekiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi ayet-i kerimemizde iyiliğin üç boyutu olduğunu görüyoruz. İnanç boyutu var, ahlak boyutu var ve ibadet boyutu var. Hatta şöyle hemen ayetteki kapsamları size sayayım sonra o boyutlara geçeyim. İnanç boyutu sayılırken, velakin al birra, men amne billahi, waliyun al akire, wal kitabi ve nabiye. Bu sırayla geçiyor. Ve bir şey dikkatimi çekti. O da işte bu konuşmayı hazırlarken dikkatimi çekti. Bak kitabı yazdım orada dikkatimi çekmemiş. E, melekler çoğu Peygamberler çoğul ama kitap tekil geliyor. Yani iyiliğinizi dayandıracağınız inanç esasınızda bir tane kitap var. Kur'an. Çünkü ötekiler bozuldu. Çünkü ötekiler tahrif oldu. Karıştı. Bulanıklaştı onlar. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitabı ve peygamberlere... İnanan kişiler iyidir. Birinci şart. Beş tane iman esası sayıldı. Hemen arkasından arkadaşlar vermek geliyor. Sadaka geliyor. Zekat ayrıca zikrediliyor. Sadaka ile zekat arasındaki fark şudur. Zekat sadece Kur'an-ı Kerim'de e, sayılan yerlere, belirtilen yerlere verilir. Bir de belli şartı taşıyan kişilerin vermesi gerekir. Yani zekatı zenginler verir ve Allah'ın belirlediği yerlere verir. Sadakayı ise arkadaşlar herkes verir. Çünkü bir arkadaşınıza ikram ettiğiniz bir bardak çay bile sadakadır. Yani hediyelerin tamamı sadakadır. Hediyeler sadakadır arkadaşlar. Ee, Siz söyleyin. Ee, yaptığınız bütün ikramlar, ...çoluk çocuğunuza yedirdikleriniz... ...bunların hepsi sadakadır. Şimdi sadakaları... ...anlatırken diyor ki... E, mama olan... ...sevgisine rağmen... ...yani sadaka verir... ...o iyiler ama... ...sevdiği malında. Bununla ilgili başka ayetler de var. Altı tane grup sayılıyor. Yakınlara... ...yetimlere... ...yoksullara... ...yakınlar akrabalardır bu arada... Bu akrabaya vermek, yetime, fakir fukaraya vermekten daha zordur. Söyleyeyim arkadaşlar? Kocanız dese ki bilmem nerede yetimhane yaptırıyorum, gurur duyarsınız. Ama dese ki kayınbiraderine köyde bir yaylada bir ev yaptırıyorum kardeşime desek gücük olur. <gülüyor> Hiç kimse hayır demiyor bakın şu anda. <gülüyor> Yani çok ilginç, onun için verilecekler arasında yakınlar birinci sırada zikredildi. Mesela şimdi sahabeden biri, çok meşhurdur aslında da ismi aklıma gelmiyor, ismini hatırlayan olursa söylesin. Bir gün çok sevdiği bir bahçe var Medine'de, o kadar böyle gümrah bir bahçeymiş ki, e, gölgelikler altında, ve o bahçeye girdiğinizde böyle gölgelikler altında oluyorsunuz. Kuşlar böyle uçmasına gerek yok. Hani daldan dala, daldan dala bütün bahçeyi dolaşabilirmiş. Böyle bir bahçe. Namaz kılarken bahçesinde bir kuşa gözü takılıyor. Kuş böyle dediğim gibi gidiyor daldan dala, gözü takılıyor. Ve diyor ki, kaç rekat kıldığını karıştırıyor kuşu izlerken, sonra diyor ki, bu kuş, bu bahçe diyor, beni dünyaya meylettirdi, geliyor peygamberimize diyor ki, ''Ya Rasulallah ben bu bahçeyi sadaka olarak vermek istiyorum.'' diyor, sebebini de söylüyor. Peygamberimiz tamam diyor, kardeşlerin arasına paylaştır diyor. Şimdi bu sahabenin hanımı yerine koyun kendiniz arkadaşlar. Bahçe gitti, bir de evtilere. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yakınların birinci sırada zikredilmesi kıymetlidir. Bugün Ömer Türker Hoca'nın yeni şabatta bir yazısı çıkmış. Sabah okudum. Müslümanların dünyevileşmesiyle ilgili örnekler sayıyor. O örneklerden bir tanesi de ...akraba ilişkilerini neredeyse artık akrabaları tanımayacak kadar zayıflatıp... ...ama sürekli Afrika'da su kuyusu açmak. Mesela bu dünyevileşmektir diyor. Neyse, sayıyorum tekrar bu altı grubu. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacı da binaen isteyene... ...isteyeni de geri çevirmeyiz biz. Ve kölelere... Kölelerin bugünkü karşılığı arkadaşlar, bu Fazıl Rahman'ın beğendiğim yorumlarından bir tanesidir. Birkaç yorumunu beğenirim. Ee, şey diyor, ağır borç altına giren e, boyunduruk altında kalmış kişiler. Yani kendisinin altından kalkması imkansız. mükafet köleler bahsedildiği için güzel bir benzetme. Geçiyorum. Ayette bunlar sayıldıktan sonra arkadaşlar, hemen arkasından araya, ee, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermek giriyor. Yani şimdi demek ki beş iman esası bunlara inanacak. Allah'ın iyi dediği kişi. Saydığımız gruplara haline vaktine göre yardımcı olacak, yardım edecek. Namazını dosdoğru kılacak. Namazı dosdoğru kılmak arkadaşlar beş vakti zaman kılmak demektir. Ee, yoksa bir vakti harika bir Kuşu ile kılıp sonra 40 gün sonra, bir ay sonra bir daha falan. Bir dahaki kandil gecesinde bir daha öyle değil. Arkadaşlar istikrar önemlidir ve zekatı vermek. Zekat ayrıdır çünkü sadakadan. Sonra tekrar ahlaka dönüş yapıyor Rabbimiz. Yani 6 tane yardıma gelecek grupları saydı, 2 tane ibadet saydı, namaz ve zekat. Sonra tekrar ahlaka dönüyor, bir kişilik özelliği sayıyor arkadaşlar. Az önce söylediğim kişilik özelliği. Sözünün eri olmak. Buna o kadar dikkat etmiş ki bizim sebefimiz, büyüklerimiz geçmişte arkadaşlar. Bir hayvanı yakalamak için kandıran, yani elinde bir şey varmış gibi böyle gel gel diyen kişiden hadis bile öğrenmemişler. Hadis bile almamışlar. Yani hayvanı kandırıyor, beni kandırmaz mı? Demişler. Bana... Yanlış aktarmaz mı demişler. Yani sözünün eri olmak, kimseyi kandırmamak, kandırmak üzere bir söz vermemek, bir söz vermişse o sözü yerine getirmek, yerine getiremeyeceği sözü vermemek saf suresinde geçen odur. Ya eyyühellezine amenu lime tepulûle mâ la Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz diye tercüme ediyor bazıları yanlış. Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz. Çünkü la eki din, nefi istikbardır, la edat. Yani geleceğe ait. <gülüyor> Sonra arkadaşlar, son bölümde zor zamanlarda hastalıkta ve savaş kızıştığında direnç ve sabır gösterenler. Yani üç alanda da Cenab-ı Hak bizden sabır istiyor. Bir, hayatın zorlukları karşısında. iki hastalık durumunda. Üç, savaş kızıştığında. Savaştan kaçmayan. Orada direnen, sabır gösterenler, işte bunlar iyilerdir diyor Allah-u Teala. Ee, bu sabırla ilgili de bir şey söyleyeyim. Ansiklopedide sabır maddesini okumanızı çok tavsiye ederim. Bir maddesini de okuyun yani iyilik maddesinde. Ee, diyor ki arkadaşlar, Efendimiz'den bir rivayet var. Ee, üç gün üst üste halinden şikayet eden, sabredenler defterinden silinir diyor. Şikayet kültürünü bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şikayet bizim hissettiğimiz o kötü durumun her neyse yaşadığımız o sınav şiddetini artırıyor. Bizim üzerimizdeki şiddetini artırıyor. Ben stoğacıları da takip etmeyi severim bilirsiniz yeri geldikçe söylüyorum. Stoğacılarda yeni bir şey okudum diyor ki bir felaketle veya olumsuz bir durumla karşılaştığında kendine süre koy diyor. Yedi gün bundan hiç kimseye bahsetmeyeceksin Yedi gün sonra zaten geçecek diyor. Yani 7 gün şikayet etmeyeceksin diyor. Ee, şikayet edenler de arkadaşlar ilginçtir. Özellikle kurumsal yapılarda çalışanlar için bunu söylüyorum. Ee, şikayet ediyorsanız orada çalışmayı bırakın diyorum. Yok hocam o kadar değil diyorlar. Yani orada çalışmayı sürdürdüğüne göre Demek ki hani şikayet edilecek kadar kötü değil. Dolayısıyla bu o kültürü de bir tarafa, zihnimizde bir tarafa koyalım. Şimdi gördük mü arkadaşlar bunların hepsini yapanlar iyidir diyor allah Teala. Ben bunlara iyi derim diyor. O zaman biz ne yapacağız? Ben gençlere işte bu konuda kafası karışık olanlara diyorum ki bakın öyle iyilik sıfatını kolay kolay herkes için kullanmayın. Çünkü hedef şaşırtıyorsunuz. İyi olmak için namaza gerek yok oluyor. İyi olmak için hatta Müslüman olmaya bile gerek yok oluyor. O yüzden iyi demeyin. Bak şöyle diyebilirsiniz. Adam ateist ama çok cömert. Adam deist ama çok dürüst. Yani alt başlıkları sayabilirsiniz. Alt başlıkları çünkü bunlar evrensel insani değerlerdir. Herkese de bulunabilir. Adam Hristiyan ama çok çalışkan. Adam Hristiyan ama sözünün eri. Adam Hristiyan ama veya işte neyse Hindu ama çok cesur. İşte çok e, sadık mesela diyebilirsiniz. Ama iyi olmak için arkadaşlar Allah'ın, peygamberin, kitabın hakkını teslim etmesi gerekiyor. Onların varlığını inkar ederek onlara saygısızlık, hadsizlik yapmamış olması gerekiyor. Elmalı merhum. Diyor ki bu ayet sarahaten ve delaleten bütün kemalat-ı havidir diyor. Ne demek bu? Şimdi bununla ilgili iki üç cümle söyleyeyim müsaade ederseniz. Çünkü arkadaşlar bu üç boyut birbirini destekliyor. İmanınız ibadet hayatınızı ibadet hayatınız işte ahlakınızı ahlakınız ibadetlerinizi ibadetler e, inancınızı. Bunlar hepsi birbirini destekliyor. Yani e, İslam'ın organik ve doğal bir din olduğunu hatırlatırım size arkadaşlar. İnsan eli değmemiş bir dindir İslam. O yüzden de pek hoşumuza gitmiyor bazı yerleri. Çünkü ilahi kaynaklı. Bazı insanlar diyorlar ki biz Kur'an okuduğumuz zaman çok rahatlıyoruz diyorum ki anlamadığınız için. Anlasanız o kadar rahatlamazsınız yani. Çünkü insanı nasıl yakasından tutup silkeleyen bir kitap yani. Ve arkadaşlar allah Teala bir kitap indiriyor yeryüzüne. İnsanın dürtülerine ve nefsine karşı ve dünyanın cazibesine ve çeldiriciliğine karşı ruhunu yükseltebilsin diye bir kitap indiriyor. Şimdi bu kitabın nefsimizin hoşuna gitmemesi kadar normal bir şey olamaz. Tabii ki hoşuna gitmeyecektir hepsinizin yani. E, o, dolayısıyla gücü nereden alacağız? İşte e, İslam ahlakçıları diyor ki ahlakın iki şartı var arkadaşlar. Bir, kendiliğinden olması gerekiyor. İki, sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani zorlanarak yaptığınız davranışlar sizin ahlakınız değil. Versem mi, vermesem mi, de, diyanete gitsem mi, gitmesem mi diye düşünerek yaptıklarını sizin ahlakınızı göstermiyor. Bir de 40 yılda bir yaptıklarınız da sizin ahlakınızı göstermiyor. Cömert insan hiç düşünmeden ve sürekli olarak cömert olandır. Çalışkan insan hakeza, diğer bütün iltilikler böyle. İşte diyorlar ki İslam ahlakçıları, bunun olabilmesi için diyorlar, en büyük motivasyon kaynağımız ahiret inancıdır diyorlar. Dolayısıyla inançlarla ahlak arasında da bir etkileşim var ama o büyük bir külliyat konusu. Şimdi burada böyle kısaca anlatılacak bir şey değil. Dikkatinizi çekmiştir. Bütün bu iyilik başlıklarının hiçbirinin, arkadaşlar, görgü ve nezaket kurallarıyla bir ilgisi yok. Ada bu muhaşeret, görgü, işte böyle oturmayı, kalkmayı, girmeyi, çıkmayı bilmek. Halbuki bugün bizim, yani şahsen benim de en çok dikkat ettiğimiz birisini değerlendirirken veya da işte hayran olurken ya da eleştirirken en çok dikkat ettiğimiz şeylerin başında geliyor. Arda bu Bu da bizim yanıldığımız noktalardan bir tanesidir. Gençlere ben hep şunu diyorum. Son derece janti mafya babası olabilir. Son derece nazik, ince, çok iyi eğitimli, hayran olacak bir prezentasyonda kiralık katil olabilir. Son derece efendim böyle tap, Hani her davranış gittiği, girdiği, çıktığı yerler, yemek yediği yerler ama yanında çalıştığı insanlara zulmeden, taciz eden bir patron olabilir. Yani ahlakın görgü ve adabı muhaşeretle bir ilgisi yoktur. Nerede nasıl davranacağını bilemeyen, gariban insanlar arasında çok ahlaklı olanlar olabileceği gibi, az önce söyledim, işte bu çok jantî insanlar arasında rezil Reza'yı kelimesi kullanıldığı için bu kelimeyi kullanıyorum. Ahlak kitaplarımızda rezil bir ahlaka sahip insanlar olabilir. Bu görgü önemli değildir demek değildir arkadaşlar. Görgü önemlidir ama İslam'ın iyilik ve ahlak kriterleri içinde çok alt sıralarda gelir. Aslında merhamettir. Adalettir, hakkaniyettir, işte bu söylediğiniz esaslara riayet etmektir arkadaşlar. Şimdi bunları başardığınızda, vaaz devam ediyor, bir beş dakika daha. Bunları başardığınızda arkadaşlar ayetin sonunda iki tane ödül vaat ediliyor. İki nitelik kazanmış oluyorsunuz. Ula'ikellezine sadehu ve ula'ikehumul muttegun. Sadıklar işte bunlardır ve takva sahibi olanlar işte bunlardır diyor. Sadıklar inançlarına, iddialarına sadık olanlar. Yani ben Müslümanım dediğinde ben müminim. Hem bir taraftan ben müminim diyeceksin hem de evet öyle bir ayet var ama bana göre diyeceksin. Yani bu sadakate aykırı bir şey. Aykırı bir şey. Bir de parantez açıyorum. Sıdk'la sadaka aynı köktendir. Yani sadaka verebilmeniz sizin sadık olmanıza yardım eder. Aynı zamanda sadık olduğunuzu gösterir. Sadakatinizi gösterir. Takva da arkadaşlar ahirete imanla çok yakından alakalıdır. Çünkü takva insanın ben bu hayatın hesabını vereceğim bilinciyle yaşamasıdır. Yani ben Allah'ın huzuruna gideceğim. ...bunun hesabını vereceğim. Muhammed Esed buna yüksek sorumluluk duygusu diyor. E, hesap verme bilinci diyor. İşte biz sadakati inançlara, sadakat takvayı da kurallara uymada titizlik olarak tanımlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir cümle var bu kitapta zikrettiğimiz. O çok ilgi gördü. Onunla yavaş yavaş kapatalım. Ee, o cümle şöyle siz çevrenizde yakınınızdaki insanlara iyilik yapmak istiyorsunuz ya işte çoluk çocuğunuza ne bileyim sevdiğiniz aile üyelerinize dostlarınıza içinde bulunduğunuz kurumlara yani ben isterim ki mesela Diyanet Vakfı benim orada bulunuşumla bir şey kazansın yani bir, benim bir hayrım dokunsun değil mi? bir iyiliğiniz dokunsun istiyorsunuz işte ...bir e, insana, bir kuruma fark etmez bu dünyaya bir iyilik yapmak istiyorsanız arkadaşlar... ...yapacağınız şey kendinizi bu ayette tanımlandığı şekliyle iyi bir insana dönüştürmenizdir. En büyük iyilik, çevrenize yapacağınız en büyük iyilik kendinizin iyi bir insan olmanızdır. Ki iyilik kitaplarda anlatılan bir hikaye olarak kalmasın. Yaşanan, yaşayan örneklerini görebilsinler... Yani biz çocuklarımıza cesareti anlatacağımız zaman en son 100 yıl önceki Çanakkale Savaşları'na gitmek zorunda kalmayalım. Ne bileyim sadakayı, paylaşmayı anlatacağımız zaman ta ensar muhacir hadisesine gitmek zorunda kalmayalım. Yani iyiliğin, o paylaşmanın, cesaretin, şehadetin, ne bileyim adanmışlığın örneklerini kendi etraflarında da görebilsinler. Bir yakınım var, kardeşim de hatırlayacaktır. Yani namaza o kadar titiz ki, o kadar titiz olur bir insan. Diyorum ki, bir gün sordum ona ya nasıl bunu, bunu neye borçlusun? Dedi ki, vallahi babam hasta olurdu, duvarlara tutuna tutuna kalkıp abdest alıp namazını kılardı. Yani onu görüyor, bakın, namazın insan hayatında bu kadar merkezi bir yeri olduğunu görüyor. Ee, meleklere imanı ile bitirelim arkadaşlar Melekler bizi hayra teşvik eder Ayetlerde geçiyor bu Mü'min suresinde mesela yaptıkları bize yaptıkları dualar var Bizim iyiliğimize sevinirler, yanlışlarımıza üzülürler Bizim için dua ederler Tertemiz muğrani dostlarımızdır onlar bizim Bizim iyiliğimize çalışırlar ve her zaman onlarla kuşatılmış olarak yaşarız. Onları incitmeden, onlarla, onları hesaba katarak yaşamak bizim iyilik yolumuzu bize kolaylaştıracaktır. Adeta arkadaşlar Müslümanın hayatı sürekli şehadet edilen bir hayattır. Cenab-ı Hak'ın Müheyymin ismini de hatırlayın. Sizi sürekli gözetleyen bir Rabbiniz var. Melekler nurdan, şeytan nardan yaratılmıştır arkadaşlar. ''Nur aydınlatır, nar yakar.'' Ama ikisi de gene aynı kökten geliyor, aynı kaynaktan geliyor. Bu iyilik esaslarımız, arkadaşlar, bir bütün olarak kabullenildiğinde... Yani dikkat ederseniz, davranışlarımızla ilgili özellikler sayıldı ayette. Ahlakımız ve karakterimizle ilgili özellikler sayıldı. İnançlarımız ve düşünce yapımızla ilgili, kafa yapımızla ilgili özellikler sayıldı. İşte bütün bunları biz kendi içimizde var edebilirsek, bir defa yaptığımız her şeyi Allah'a bağlarız. Onun adıyla yola çıkarız. Mesela alimlerimiz diyorlar ki, Allah'ın razı olmadığı bir şeye besmeleyle başlanmaz diyorlar. Mesela bir insan, Allah korusun yani şimdi kötü örnek ne vereyim? Yani iç içecek? Bismillahirrahmanirrahim. İşte şükürler olsun Rabbim verdiği nimetlere falan diyerek içmez yani. İçmez. Efendim ne bileyim Allah korusun pornografik bir şey okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim diye kitabı açmaz. Bakın haramlara besmeleyle başlanmaz. Hatta diyorlar ki kaç sen yaparsa biri bunu küfürdür bu hareket diyorlar. Kasten yaparsa yani Allah'ım bak senin yasakladığın bir şeyi ben senin adınla yapıyorum demiş olur. Efendim küfür, küfre gider. Bu ne demek? İşte Allah'a inanıyorsa bir insan arkadaşlar her işini onun adının anılacağı işlerden oluşturur. Bilmem anlatabildim mi bütün hayatını. Ahirete inanıyorsa her şeyi oradaki sonucuna göre... Düşünür planlar. Ve bunun benim bir kanaatim var. Sabah gelirken gençlerle konuştuk. Bir kanaatim var arkadaşlar. Bunu başarabilirsek biz işte yorgunluk, işte çaresizlik, tek başıma kaldım. Dolayısıyla galiba bu yol hak yol değil. Herkes başka yol tuttu. Müsait zaman mücahitleri diyorlar mesela bazılarına. İşte böyle mi olsak falan diye düşünmez. Çünkü benim iyiliğim sizlerle ilgili değil arkadaşlar. Benim iyi mi, Rabbimle ilgili. Ahiretteki sonucuna bakıyorum. Bilmem anlatabildim. Yani hani oflular direkt o, yukarıya bağlıymış ya onun gibi. Yani direkt oraya bağlısınız ve bu da neyi sağlıyor? Diğer her şeyin aradan çıkarılmasını sağlıyor. Böyle olunca da bir takım hayal kırıklıkları, yolda gördüğünüz e, kötü örnekler etrafınızın yalnızlaşması vesaire bunlar sizi e, caydırmıyor melekleri anlattım kitap mihverimizdir arkadaşlar dönüp dönüp bakacağımız uzaklaştık mı bir yanlışımız var mı kayıyor muyuz mihverimizdir peygamberler de bu iyilik yolunun öncü ve önderleridir örnekleridir rehberleridir dolayısıyla asla yalnız değiliz e, herhangi bir e, profan, yani sadece dünyayla e, düşünen, sınırlı düşünen bir insanın herhangi bir sosyal gruba kuvvetle ait olduğunda hissettiği o güçten çok daha büyük bir güçtür bu imanın verdiği güç. İşte bunun örneğini de arkadaşlar bugün Gazze'lilerde görüyoruz. Hiçbir bahanemiz kalmadı. E, çünkü Allah bize nasıl olunacağını, nasıl öleneceğini... Nasıl yaşanacağını da e, gözümüzün içine soka soka soka gösterdi. Tarihte biz bunu bir kez daha gördük aslında İngiliz'te. Ama o zaman bu kadar şahit olmuyorduk belki de her sahnesi. Ben o her sahneyi de bize bilerek gösterdikleri fenaatindeyim. O da bir bahsi diye. Çok dikkatle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak daima iyiliklerle... Meşgul etsin, iyilerle karşılaştırsın ama hepsinden önemlisi bizi gören herkes için bir iyilik örneği ve rehberi kılsın bizi. Allah'a emanet olun.